bir hatıralarını ben kendim bizzat Said Havva'dan dinlemiştim. Said Havva da o ilk nesilden. Hasan el-Benna'yı görenlerden. Ben bizzat ondan <gülüyor> Suudi Arabistan'a geldiği bir zamanda dinlemiştim. Bunlar akşamları zikir için toplanıyorlar. Akşam işte dedim ya Halveti tarikatındalar. Akşam zikir meclisi var. Hem de kendilerine göre bir şeyler konuşuyorlar. O arada bu Hasan Elbennle işte İsmail diye bir arkadaşları var. İsmail'in evinde oturmuşlar yedi kişi zikir yapıyorlar işte vesaire. İsmail'in de çocuğu olmamış. Evlendikten dokuz sene sonra çocuğu olmuş. Çocuğuna da ruhiye adını vermiş. Ruhiye ne demek? Ruhum demek. Yani dokuz sene bekledikleri çocuğa dokuz sene sonra çocuk olunca böyle bir isim vermişler. Ruhiye yani canım yavrum manasında. Gece yarısına kadar zikir yapmışlar. Derslerini yapmışlar. Evde sonra da yemiş içmişler. İşte ne ikram ettilerse şerbetler içmişler. Arkadaşları tek tek dağılıyorlar. Bir de polisten de korunuyorlar. Yavaş yavaş çıkıyorlar evden. Ev sahibi İsmail, Hasan el-Benna'nın yanına yanaşmış. Üstad demiş. Arkadaşlara haber verir miyiz? Biz ders yaparken içeride ruhiye öldü. Arkadaşlara haber verelim de bizim cenazemizi ilgelsinler yarın demiş. Hasan el-Benna bizzat, yahu sen ne yaptın demiş. Biz biraz önce pastayı yiyorduk, bir şeyler yiyorduk sizin. Çocuk mu öldü içeride? Evet çocuk öldü demiş. E biz şerbet içtik demin demiş. Üstad demiş. Çocuk öldü davam değil demiş. Herhalde dokuz sene çocuğum olsun diye bekleyen bir baba, çocuğunun ölümünün acısına dayanamayacak en zor babadır herhalde. Ama cümleye dikkat et, çocuk öldü davam değil demiş. Bir de ileride çocuğu hasta olur ihtimaliyle evinde hadis dersi yapmayan kadını düşün sen, babayı düşün. İleride çocuk hasta olabilir. Şimdi hasta, o zaten haklı. Allah mutlak adalet sahibidir. Kime ne vereceğini çok iyi bilir. Dedirtmez kullarına kıyamet günü, bu hak etti mi de bunu buna verdin. Hasan el da o etrafındaki saf, temiz, kahvehane işleten, Zamanında kahvaneşleten dostları da yürekleri melekler gibi tertemizdi. Şu cümleye bak. Çocuğum öldü, devam değil. Bu ruh kimde varsa o kıyamete kadar Allah'ın izniyle mağlup olmaz. Melekler onunla beraberdir. Ama sen kendin bir defa Bin kere her gün ölecek pısırık biriysen, çocuğun ileride hasta olur diye korkudan uyuyamıyorsan, evindeki çeyizinde getirdiğin kocanla senelerce yattığın yatağını, davanın işlenceyi bir yere vermeyi bırak, depoladığın şeylerden bile çıkarıp veremeyecek diniyetteysen, öyle Kadir Gecesi dua ederek, Ömer bin Abdülazizlerle, Halid bin Velidlerle beraber, Hatice'lerle, Ayşe'lerle ya Rab. Öyle çok sabahlarsın sen o havayla. Hasan el-Benna ruh adamıdır, zikir adamıdır. O ve arkadaşları çocuğum öldü, davam değil diyen adamlardırlar.